İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır Herkese merhabalar. İklim Habercileri ile tekrar karşınızdayız. Bulut Bagatır ve ben Barış Doğru. Her hafta olduğu gibi iklim Değişiklik iklim krizi konusundaki gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Tabii ki bu COP26 yani Glasgow'daki iklim zirvesinden sonraki ilk programımız. O yüzden e, bu programın hemen hemen tümünü COP26'daki gelişmeler e, bunların değerlendirilmesi üzerine e, inşa etmeye çalışacağız. E, Bulut nereden başlayalım? Herkese merhabalar. Bence şuradan başlayalım. Bir anlaşma metni yayınlandı. Bu anlaşma metninde aynı zamanda Glasgow İklim Paktı olarak da ifade ediliyor bu metin. Bir anlaşma metninin yaklaşık 8 başlığı var ve bu 8 başlığın altında da 97 madde bulunuyor. Bu 8 başlık ne dersek bir onları kısaca evet. söyleyelim. Bilim ve aciliyet, uyum, uyum finansmanı, azaltım, azaltım ve uyum için finans, teknoloji aktarımı ve kapasite geliştirme, kayıp ve zararlar uygulama ve işbirliği. Yani bu 8 başlık altında bu 2 haftalık müzakereler e, özetlenmiş durumda ve e, bu iklim paktının da e, zirveye katılan yaklaşık 200 ülke tarafından onaylandığını da hemen ekleyelim. Evet e, kısaca şimdi bunlara girmeden önce de e, bir hayli zorlu geçtiğini müzakerelerin zaten şimdi her aşamasında anlatacağız. E, çünkü Birleşmiş Milletler'in e, bu tür müzakerelerin temel bir bilgi olarak söyleyelim. E, oy birliğiyle yani bütün ülkelerin altına imza atması gerekiyor bir sonuç metni haline dönüşebilmesi için. O yüzden oldukça zor oldu her zaman zor olur bu sefer de zor oldu. Cuma günü tamamlanamadı normalde kapanış günü cumaydı cumartesiye sarktı ve uzun tartışmalar sonucunda e, metinlerindeki kelimelere kadar e, tartışılarak zaten e, genelde de böyle e, her zaman olduğu gibi. Ee, o kelimeler üzerinden bir sonuca ulaşıldı. Ee, olumlu olumsuz bütün yanlarını ele almaya çalışacağız. İstersen buradan başlayalım. Tamamdır. Ee, i̇lk maddeye gelelim. Yani bilim ve aciliyet e, maddesi. Şimdi Glasgow İklim Paktı'nın en önemli vurgusunun bir sefer bilim olduğunu e, söyleyerek başlayalım. Bütün bu tartışmalara. E, IPCC'nin yani Hükümetler Arası i̇klim Değişikliği panelinin 6. Değerlendirme raporundan e, iklim bilimcilerinin tüm uyarılarının e, dikkate alındığını artık e, anlayabiliyoruz. Kabul edildiğini bu uyarıların. Yani bundan öncekilerden farklı olarak hepsinde değil tabii ama doğrudan e, bilimsel e, yani IPC'nin altıncı değerlendirme birkaç ay önce yayınlandı. Zaten COP26 için e, yani ona göre planlanmış evet. bir e, aslında takvimi vardı. E, oradaki bilimsel verilerin ışığında onlarla bağlantı kuran e, aslında e, ibarelerle e, oluşmuş bir Metin Glasgow yani, İklim paktı Kısaca şunu da söyleyebilir aslında meselin aciliyetine ve bilimin yol göstericiliğine dair çok güçlü bir dilin benimsendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. E buradan bir azaltım konusuna gelelim zaten. Yani hemen onunla bağlantılı. Evet hemen ona bağlantılı bilim ve aciliyetle artık e, hedef 2 derece değil 1,5 derece. Evet, yani Paris İklim Anlaşmasından daha güçlü bir şekilde bir buçuk derecenin vurgulandığını söyleyebiliriz. Yani burada yine IPCC'nin bir buçuk derece özel raporuna bir atıfta bulunuluyor ve deniliyor ki 2030'a kadar 45 azaltım ve 2050'ye kadar emisyonların net sıfıra gelmesinin. Evet, bu IPCC'nin özel bir buçuk derece özel raporundaki temel verileri baz almak üzere kurulmuş bir aslında elimizde metin. Ya bu var. verilerin bu kokpite girmesinin kritik olmasının sebebi diğer daha önceki COP'larda buna benzer bir azaltım yüzdesi hiçbir zaman verilmemişti. Evet Ona bazı nedenle... yenilikler var. COP yani Kop 26'nın temel bazı yenilikleri var. Onlardan bir tanesi bu. Bu evet. Yani bunun COP çıktısında yer almasının bir sebebi de mevcut ulusal mevcut ulusat katkı beyanlarının ee, ...emisyonların 2030'da %13 ile ...15 oranında artmasına neden olacağı. Yani, yani kop süresince de bu söylendi zaten. Ee, o nedenle buradaki bu e, 2030'a kadar %45'lik azaltım hedefinin bu metnin içinde yer alması Çok büyük var. bir fark var farkındaysak. Yani %13-%15 arası artırımdan %45 azaltıma e, evet. giden. Tabii bunların nasıl gerçekleşeceği, gerçekleşmişip gerçekleşmeyeceği bütün bunlar tartışma konusu. Ama temel metinler açısından Bunlar yoktu daha önce. Evet evet kesinlikle. E buradan kömür ve fosil yakıt ifadelerine geçelim. Biraz önce bahsettiğin dille alakalı. Işte bir tartışmalardan biri evet, de burada yaşandı zaten. Burada yaşandı. Şimdi bununla alakalı e, COP26 öncesinde taslak metinler yayınlandı. Birinci taslak metinle başlayalım. E burada kömür ve fosil yakıt sübvansiyonlarının aşamalı olarak kaldırılmasının hızlandırması çağrısında bulunuldu. Şimdi birinci taslak betinde böyle bir e, vurdu. Tamamen yani e, bu şeylerden kömür ve fosil yakıt subansiyonlarından tamamen e, çıkmak e, Hı -hı. üzerine aslında. İlk metinde vardı. Birleşik Krallığı'nın temel hedeflerinden biri de aslında e, top evet, 26 başındı. ev sahibi olarak bunu başarmaktı. Kesinlikle. Ardından ikinci taslak metin yayınlandı. Tabii bu taslak metinler yayınlanıyor ve sonra ülkeler sınırlıyor. Bu arada tartışma, müzakere oluyor tabi. Bunlar evet, yani müzakerelerle. Tartışma sürecinden yani. geçip yeni bir taslak metin yayınlandı. İkinci taslak metin. E, burada önemli bir şöyle bir fark var. Anabeyit denilen bir yani karbonsuz kömürde diyebiliriz sanırım. Ee, ama aslında öyle bir e, fiilen olmayan bir evet, şeyden bahsediyoruz evet. ama sanki hani bu karbon tutma teknolojilerine herhalde hı -hı, e, atıf hı -hı. var burada ama şu an fiilen neredeyse e, çok e, var olmayan bir teknolojiden evet, yani evet. var olan ama çok pahalı olduğu için uygulanmayan bir teknolojiden bahsediyoruz evet yani burada anabated kömür yani anabated kol denilen bu gücün kömür gücünün ve fosil yakıtlar için verimsiz bu ansiyonların aşamalı, aşamalı olarak kaldırılması şimdi burada bir İki tane fark var. Birincisi biraz önce bahsettiğimiz gibi işte bu unabated ifadesi. İkinci olarak verimsiz sübvansiyon. Yani bu verimsiz... Verimli değil, olan bir sübvansiyon, sübvansiyon varmış yani gibi fosilyatlıklara evet, yani bir anlam çıkıyor. Bu oradan çok bir, çok bir çıkış aracı bir verilebiliyor böylece ülkelere. Üçüncü taslak metine gelirsek burada kömür ve verimsiz sübvansiyon ifadesi hala daha devam ediyor, duruyor. Ek olarak adil geçişe yer veriliyor. Adil geçişin gerekliliğine ve önemine bir vurgu var. Yine bu süreçte ikinci ve üçüncü taslak metin arasında Çin ve Suudi Arabistan gibi bazı ülkelerin bu fosil yakıtları aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasına yönelik politikaları sulandırdığına dair bir... Evet bunlar sızladıldı zaten evet. birçok müzakeredeki heyetlerden Suudi Arabistan'ın ve Çin'in ciddi bir şekilde uğraştığı bu konuda. E, bilgisi e, sızdı. E, yine aynı şekilde OPEC e, petrol üreticileri grubu da e, dünyanın petrol ve gazdan vazgeçmeden sergazi emisyonlarını azaltabileceğini Aynen. Şey kürsüsüne çıkıp COP26'nın çeşitli kürsülerine çıkıp bunları söylediler, açıkladılar açıkçası. E, şimdi kısa bir müzik arası vermemiz gerekiyor. Bu mevzuyu e, son e, aşamasını e, müzik arasından sonra e, devam edelim. Şimdi Aykarmeli'yi dinliyoruz. E, Roland Alarkon Alarcon e, söylemiş. Bu biliyorsunuz bir İspanya e, İ İç Savaşı şarkısı, halk şarkısı. E, hep beraber dinliyoruz. Herkese merhaba. Iklim Habercileri devam ediyor. E, Glasgow Iklim Paktının şimdi bu biraz önce de bahsettiğimiz dil değişikliğine geldik. E, üçüncü taslak metin bu şekilde e, sunulduktan sonra e, Iklim Paktında. Şöyle bir ifade yer aldı. Enerjide kömür kullanımının azaltılması ve verimsiz fosil yakıt simüvasyonlarının yavaş yavaş sonlandırılması. Yani son hali bu oldu. Evet son hali. Peki bu nasıl olduğu herhalde konuşacağız. Tabii, şimdi burada Hindistan'dan ve Çin'den tabiri caizse bir son dakika golü geldi. Başta phase out kelimesi kullanılıyordu. Yani bu ne kademeli çıkış. Yani Bence, tamamen yok... Tamamen kömür ve fosil yakıtlardan çıkmak üzerine ifadesi vardı. Evet. Ancak bu Hindistan ve Çin'in baskısıyla beraber phase, out, phase down olduğu yani kademeli azaltım. Yoksa imza alamayacaklarını aslında evet. metni. Şimdi değil mi söyledi? Evet. Sana. Şimdi biraz buna dönelim mi? Neden böyle bir değişiklik oldu konusuna gelecek olursak arka tarafta aslına bakarsak bir müzakere yürütüldüğünden bahsediliyordu. Nedir bu? Müzakere Biraz sonra yine biraz daha detaylı olarak değineceğiz ama şimdi kayıp ve zarar meselesi bu kopta ciddi anlamda öne çıkan bir mesele oldu. Bu müzakerede bu meselenin güçlü bir şekilde yer almasının karşılığında Hindistan ve Çin ve benzer gelişmekte olan ülkeler grubu kademeli çıkış ifadesini kabul etmişti aslında bakarsak. Evet yani şöyle bir şey oldu. E, bu özellikle e, yeşillik limfonun 100 milyar doların e, toplanamaması, e, hani 2023'e <gülüyor> kaldı. 2020'de tamamlanması sözü verilmişti ve e, ayrı bir adaptasyon fonunun kurulmaması e, gerekçe gösterilerek ki bunlar da güçlü gerekçeler. E, yani e, siz bunu yapmadığınız için biz de bu e, ifadenin yer almasına izin vermeyeceğiz. Ya Bu der. dili değiştiriyoruz evet. noktasına geldi. Burada da e, ABD ve AB ile bir çatışma içi, yani içerisine girdiler aslında bakarsak. ABD ve AB kayıp ve zarar mekanizmasının ve yeni bir finansman kaynağı oluşturulmasının kop kararında yer almasını istemedi. Evet bu e, daha önceki programlarımızda da anlatmıştık. Bu çok eski uzun bir tartışma. Evet. Kayıp ve zararları bir ayrı başlık ama Paris İklim Anlaşması'nda ayrı bir başlık olarak var. Fakat buna ayrı bir finansman kaynağı e, yapılmasından çok korkuyorlar. Çünkü bu bir iklim borcu kabul tartışmasına giriyor. Ve gelecek. bugüne kadar ki bütün zararların tazmin edilmesine doğru gidebilir e, diye düşündüklerinden e, gelişmiş ülkeler bunu e, bir türlü kabul etmiyorlar. Nasıl evet. şey burada dönüyor. COP26 Başkanı Alokşarman'ın sonrasında bir açıklaması oldu. Çin ve Hindistan'ın bu özel konuda kendilerini açıklamak zorunda kalacaklarından yani biraz dünya kamuoyuyla şikayet etti evet, evet, ama evet. bence o şikayeti ederken kendisini de gelişmiş ülkeler bağımında şikayet etmesi gerekiyordu çünkü on, eğer benim e, görüşüm bilmiyorum tabi ben doğrudan orada izlemedim ama onlar o parayı e, masanın üzerine koyabilselerdi e, gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak Hı -hı. adaptasyon için ve azaltım için e, bu böyle e, gerçekleşmeyebilirdi e, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan da bu konuyla alakalı bir açıklama geldi ve phase out ve phase down kelimeleri arasında herhangi bir e, farklılık görmediğini çünkü kendisinin bir e, İngiliz olduğunu ve İngilizcenin ana dili olduğunu kendisi görmedi. İkisi de Görmüşsü aynı yöne doğru. Başkasında <gülüyor> görmesini çok şey karşılamamış. E, demek e, isteniyor. Yani bu bir yola girilmiş oldu evet, yani birazdan hemen hemen evet, aynı yönde yapmış. devam ediyor. Evet. O yüzden o da onu en azından tersine istemiş. bir işaret yok bunu söyleyebiliriz. Evet. Buradan NDC'lere geçelim. Yani ulusal katkı beyanlarına geçelim. Bu yani da... ülkelerin azaltım taahhütleri, taahhütleri. aslında hani ne evet, dersek evet. daha belki iyi anlaşılır. Şimdi Bütün ülkeler ayrım olmadan 2022 kopuna kadar 1,5 derece hedefine uyumlu olarak NDC'lerini yani ulusal katkı beyanlarını güncellemeye çağrıldılar. Yine aynı şekilde hiç NDC sunmamış ülkelerde yine aynı tarihin sonuna kadar NDC'lerini Sunmaları. Şöyle bir şey var burada normalde beşer yıllık döngüler halinde geliyor Paris İklim Anlaşması beşer yıllık döngüler yani bu emisyon azaltım taahhütleri endisileri beş yılda bir değerlendirileceği kabul ediliyor. Şimdi bu beş yıllık döngüde Glasgow'da oldu bundan sonrası beş yıl sonra olacaktı Hı -hı. ama bu beş yıllık döngüye girdiği anlamına gelmiyor fakat burada bunun başarılamamış olması dolayısıyla Ülkelere ev ödevi verdik dediler yani açıkçası. Yani bir buçuk derece hedefine uygun olarak ve... Tekrar zaman, değerlendirin ve gelin dediler. Yani zaman kıslığının da önüne alırsak böyle bir talepte bulundular. Yalnız tabii bunu hemen arkasından, yani bir şey de söylemiştik. Bütün ülkeler bu iklim paktını imzaladı, onayladı. Bu onaylayan ülkeler arasında olan Avustralya ve Yeni Zelanda bu hedefi karşılayamayacaklarına. Hemen daha anlaşmanın Biter, daha şeyi... Mürhül, üstünde, belki daha kurumadan evet, imzalar kurumadan, kurumadan e, Avustralya'yı anlıyorum ama Yeni Zelanda burada beni biraz şaşırttı aslında Avustralya biliyorsunuz e, iklim e, müzakerelerinde çok uzun yıllardır e, büyük bir e, aslında e, tıkaç görevi e, barikat görevi görüyor e, hani birçok e, gelişmiş e, ülke batının içinde biraz farklı bir yerde duruyor evet, gerçekten evet. kömür konusunda büyük bir yani onların NDC'lerini söyleyelim. Şu an 2030 planına göre 2025 seviyelerine kıyasla %26-28 bandında bir azaltım hedefiyorlar. Evet, evet, hedefliyorlar ama biraz önce söylediğimiz gibi 2030'a kadar %45'lik bir azaltım ihtiyacımız var. Ülkelerden Yeni Zelanda'nın ise %30'luk bir azaltım planı var 2030'a kadar yine 2025 seviyelerine göre. Her iki ülkede bu önümüzdeki süreçte tekrar sanıyorum hem yurt içinde yani kendi kamuoyunlarında hem de dışarıdan gelen baskılarla bu bu söylemini Yani bunu kendi başlarına böyle devam edebilmeli o kadar da kolay olmayacak. Şimdi kısa müzik arası daha verelim ondan sonra devam edeceğiz. Mor ve Ötesi'nden cambazı dinliyoruz. Herkese tekrardan merhaba. Iklim Habercileri devam ediyor. NDC'lerde kalmıştık. Onları tamamladık. Şimdi biraz önce de kısaca bir giriş yaptığımız kayıp ve zarar konusundan devam edelim. Şimdi kayıp ve zarar konusunda aslında şöyle ufak bir giriş yapsak daha iyi olur. Burada üç tip bir finansmandan bahsediyoruz. Kayıp ve zarar bunun bir ayağı. Bunun haricinde bir adaptasyon yani uyum finansmanı var. Bir de azaltım finansmanı var. Kayıp ve zarar bunlardan bir tanesi Şimdi 134 ülkeden oluşan gelişmekte olan ülkeler grubu yani G77 artı Çin olarak adlandırılan e, bu grup e, bu konuda Glasgow kayıp ve zarar organı veya yine zarar aracı olarak e, adlandırabileceğimiz bir mekanizma kurulmasını önerdiler. Yalnız bu e, öneri teknik bir yardım aracına çevrilsine. Gelişmiş ülkeler döndü. bunu teknik bir yardım aracı olarak kabul edebiliriz. Evet dediler. ama bu... E, Gelişmekte olan ülkeler grubu tarafından bu sefer reddedildi. Finansman, finansman aracı olmalı. olmasını talep ediyorlardı. Bu da tabi kabul görmedi. Ama ee, bu konudaki tartışma sürecekti. Evet, bu yani bu burada sürecek. zayıf bir ifadeyle diyorluğun sürdürülmesi. Evet. Yani diğer koplara, önümüzdeki koplara evet. bakalım benmiş oldu aslında. Yani top atılmış oldu. Kop 27'ye doğru. Bu mekanizmanın yani dediğimiz gibi hani adaptasyonla bir ilgisi yok ancak batılı ülkeler bunu adaptasyonun altına sokmaya çalışıyorlar. Biraz önce sen de söylemiştin Paris Anlaşması'nda da kayıp ve zarar ayrı bir bölümde ama inatla bunu o tarafa sokmaya çalışıyorlar ki iklim borcu olayına... Evet, bir şekilde... Tarihsel olarak bütün bu zararların tazmini konusu gelmesinden korkuyor aslında. Avrupa Birliği ve ABD en temel başlık olmak üzere. Yani bu korkuyla hareket etmelerini çok ben anlamlı bulmuyorum açıkçası. Yani çünkü özellikle yani son yine Pasifik adı ülkelerinde gördüğümüz gibi insanlar bir yaşam mücadelesi veriyorlar ve bu finansmana çok ciddi şekilde ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü. Ve bunu yapılmadığı için bu Çin bunu, Çin ve başka gibi aslında bunlar yani o en az gelişmiş, en kırılgan ülkeler değil. Kayıp ve zararlardan Asıl yararlanacak olan Çin falan da değil. Evet. E, ama onlar aslında bir başka ittifak oluşturarak, yani e, bu iklim müzakerinin tıkanması yoluna e, yol açıyor bence. E, burada büyük bir e, yani burada teknik, işte, e, yani stratejik hata da var. Yani ABD'nin işte o zaman yani Paris Anlaşması zamanında da John Kerry e, iklim borcu kavramına kategorik olarak karşı çıkmıştı. Evet. ya yani bu çizgiyi şu an devam ettiriyorlar evet. e, maalesef. Buradan yine bir finansman, adaptasyon finansmanı evet, bu En büyük geçelim. teklentilerden biri de aslında buydu. Evet. COP26, yani, Glasgow zirvesi. Uyum finansmanının iki katına çıkarılması gibi bir taahhüt verildi. Bu taahhüt tabii önemli ama öncelikle bu 100 milyar doların karşılanamayan, toplanamayan 100 milyar doların toplanması bekleniyor. Ve talep ediliyor güçlü bir şekilde. 2025 sonrasında da geçtiğimiz programlarda da tartışmıştık. Farklı rakamlar talep ediliyor gelişmekte olan ülkeler tarafından. Hatta artık böyle 100 milyar dolar değil. çok Onun çok kat yani ve kat, kat fazlasını Çıkarılması istiyorlar. da herhalde onun zaten en bu kırılgan ülkeler Adalet ülkeleri bu anlaşmanın imzalamaslarının temel nedenlerinden biri de bu. Evet, iki bu söz olduğu, evet bu söz çünkü onun için gerçekten çok önemli. Yani için. herhangi bir adası mahvolduğu zaman bankalardan kredi aramak zorunda kal kalıyorlar. Onun yerine bu para ellerinde olsa o mahvolan bölgeyi tekrar yeniden kurma evet. şansları daha hızlı Altyapıları güçlendirecekler. Evet. Bir sürü aslında kullanacakları yerler var. E buradan biraz da e, Paris kurallar... E, kitabına geçelim. Evet. Bu da e, Paris'te tamamlanamamış. E, diğer e, koplarda da tamamlanmış. Bu kopta tamamlanması, yani, Glasgow'a evet. tamamlanması öngörülen e, Paris Kurallar kitabı Hı -hı. tamamlandı. Evet. Şimdi burada iki tane önemli noktaya değinelim. E, bir, bir tanesi bu carry over credit denilen, e, devredilen kredi olarak da yani Türkçeleştirebileceğimiz. Evet. Bunlar daha önceki e, anlaşma döneminde yani Hı -hı. Kyoto'dan kalan e, aslında el, ağlarındaki, ellerindeki ülkelerin emisyon yani. azaltım kredileri. Özellikle Güney Brezilya'nın bu konuda elinde hı hı. krediler olduğu ve o kredileri de bundan sonraki dönem için saydırmaya yani 2030 çalışıyor. hedefleri evet. için saydırmaya çalışıyorlar aslında. Yani o kadar bu kadar azaltmayacağım da, da daha önce yaptığım e, mesela ağaçlandırma politikalarından hı hı hı. o krediyi kullanacağım diyorlar. Bunun bir e, kısmı girmiş. Tam yüzdesini e, yüzde yüz ben de bilemiyorum ama tamamen temel olarak tümüyle geçmemiş ama bir kısmı nasıl saydırmayı kabul etmişler kabul edilmiş burada ikinci konu da double counting evet yani bunu da çift sayım olarak bu çok söyleyebiliriz. önemli bir mevzu mesela bence evet yani bu da nedir kısaca bunu da anlatalım ya yani bir ülkenin bir şirketi hani herhangi bir yerde yatırım yaptığı zaman hani oradan kazanılan emisyonun hem o yapın yani yatırım yaptığı... fabrikanız var yerde ee, evet bir Amerikan firmasınız bu hem Amerikan e, emisyonlarına yazılacak hem de Çin'e. E. Çin'e yazılacak. Böylece iki çifte iki sayım oluyor. E, yani bunları yapmadıkları zaman da çifte düşme e, haline geliyor. Hı hı. O yüzden e, bu çok e, önemli bir konu. Ya bunların yine bir kısmının önlendiği ifade ediliyor. Evet. Ama hani tamamen bir dışarıdan e, kurallar da... kitabının çalışma yani üzerinde çalışılmaya da devam edileceği. E tabii yani sonuç son... olarak bir bu COP, evet. bu COP'ta %100 bir yani alınan kararın uygulanması tabii ki de uygulanacak ama önümüzdeki dönemlerde uygulama aşamasında yapılan hatalar vesaireler tekrar gözden geçirilip belli başlı düzeltmelere gidilecektir. Karbon kredileriyle ilgili madde altıda bir önemli şey var. Onu ekleyip araya gitmemiz gerekiyor galiba. %5'inin bu karbon kredilerine elde edilen gelin %5'inin gelişmekte olan ülkelere aktarılması. Evet adaptasyon fonunun aktarılması. aktarılması Bu da gelişmekte için. olan ülkeler tarafından e, olumlu Karşınmış. karşılanan hareketlerden biri. E şimdi reklam arasına gidelim. E, kısa bir reklam aramız var. Ardından e, İklim Habercileri'nde tekrardan buluşmak üzere. Görüşmek üzere. İklim Habercileri devam ediyor. Herkese merhaba. İklim Habercileri kısa bir reklam arasından sonra kaldığı yerden devam ediyor. E, COP26'yı değerlendiriyoruz. E, şimdi hattımızda 350 Or 350 Küresel Kampanyalar Yöneticisi Cansın Leylim var. Cansın e, merhabalar, hoş geldin. Merhaba, merhabalar. Cansın e, şimdi e, COP26 geçtiğimiz cumartesi akşamı sonlandı. Hem olumlu eleştiriler aldı hem de olumsuz eleştiriler aldı. Sen de bu süreci Glasgow'dan takip ettin. Bize neler söyleyebilirsin? Senin gözlemlerin neler oldu? Ya benim gözlemlerim aslında öncelikle şu oldu. Bütün iki hafta orada geçirdim. Yani bu Dünya Liderler Devleti'nin yaptıkları ilk iki gün de oradaydım. İnanılmaz bir erişimin sivil topluma kesilmesine rağmen çok ciddi bir sivil toplum baskısı vardı. Ee, ve e, bunu da bütün COP süresince işte e, sözde liderlerin açıklamalarında iklim hareketinin sloganlarını ve mesajlarını e, kullanmalarından görmüş olduk aslında. Ee, yani daha iki sene önce zor hayal edebileceğimiz COP'ta e, şeyler bu sene oldu ama... Her geçen gün, sene değil artık bizim e, aleyhimize işliyor iklim krizi bakımından. O yüzden e, yeterli değildi her zamanki gibi koplardan her zaman gördüğümüz gibi. Peki e, Johnson COP26 çıktılarına baktığımızda temel metinlere yani e, en son Glasgow Pact'ına e, e, baktığımız zaman e, orada neler görüyorsun? Yani... E, bazı olumlu gelişmeler var bize göre ama bazı şeylerde tamamlanamadı. Sen nasıl değerlendiriyorsun çıktıları? Ya e, en önemli şeyi aslında Paris e, anlaşması kitapçığının e, en sonunda kabul edilmesi ve e, işleme konulabilmesi oldu. İki sene önce COP25'te Madrid'te e, sanırım en uzun COP'tu veya ilk üçteydi. Ee, uzun uzun tartışmalarına rağmen çeşitli sebeplerden dolayı e, rekabet eden öncelikler sebebiyle tamamlanamamıştı. Dolayısıyla Glasgow'un en önemli sonuçlarından biri e, Paris'in, e, Paris kitapçının e, tamamlanması oldu. E, onun dışında işte e, çok önemli olarak ilk defa kömür ve fosil yakıtlar bir e, COP metnine resmi metnin içinde yer aldı. Bu da aslında gözlemlemesi bütün müzakereler süresince oldukça e, komik ama bir yandan da e, hani sinir bozucu bir şeydi. Çünkü ilk başta fosil yakıtların işte kömürün ve fosil yakıt teşviklerinin ortadan kaldırılması, e, kademeli çıkış yapılması yazarken giderek bu sulandırıldı, sulandırıldı, sulandırıldı ve hafiften bir e, gerçekten e, sıcak havaya dönüştü diyebiliriz. Ee, ne oldu? Karbonsuzlaştırılmış kömürden kademeli azaltım ve e, etkin olmayan teşviklerin e, azaltımı şeklinde yer aldı. Bu gene dediğim gibi iki sene önce bile bir COP metninde görmeyi tahsil etmeyeceğimiz, e, tahayül edemeyeceğimiz bir şeydi. E, fakat bunun yer alması aslında şöyle, yani sulandırılmış bir metin ama çok ciddi bir sinyal çakıyor. çünkü biz aslında iklim hareketi olarak, iklim krizinden etkilenen topluluklar olarak bununla ilgili konuştuğumuz zaman e, KOP, koptan bahsettiğimizde kop bir şeylerin değiştiği yer değil aslında kop olaylara böyle bir ışık tutup nerede olduğumuzu gösteriyor ve bütün e, dünya medyasının da e, sizin daha iyi bilçeniz üzere e, Ülkelerin yaptıkları iklim eylemlerinin üzerine bir ışık tutuyor ve bunu gösteriyor bize. Bu koptada şunu görmüş olduk çok ciddi bir sinyal var. Kömürün, kömürün ömrü bitti. Kömür artık ortadan kalkacak. Mesele bunu zengin ülkelerde olabildiğince hızlı gelişmekte olan ülkelerde de bilimin gösterdiğiyle orantılı şekilde gerçekleştirmek. Bir diğer önemli şey gene aynı cümlenin içindeki. Fosil yakıt teşvikleriydi. Ee, şu anda bu saatten sonra kömürden çıkıp işte gaza veya petrole yatırım yapmanın mantıksızlığını birazcık şimdiden sinyali verilmeye başlamış oldu. O iyi oldu. Ee, onun dışında e, anlaşmada işte e, ortak zaman çizelgeleri üzerinden bir anlaşmazlık vardı. O tekrardan e, oldu. İşte bundan sonra 5 yıllık Süreçlerde yeni taahhütler gösterilecek. Bu önemli. Onun dışında seneye tekrardan bir nerede olduğumuza dair bir e, raporlama yapılacak. Bu önemli. Çünkü bildiğimiz üzere şu andaki taahhütler zaten bizi 2.4 ila 2.7 arasında bir ısıtmaya e, tabi tutuyor. E bunun dışında şey e, önemliydi belki e, ciddi bir bu kopun kayıp ve hasar kopu e, kayıp ve hasar finansmanı kopu olması e, üzerine ciddi bir baskı vardı. E, bu da ne demek e, geri dönüşü olmayan ve e, yaşanmış ve hala hazırda yaşanan e, etkilerle ilgili aslında bir tazminat e, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere. Bu tam olarak sağlanamadı aslında hedeflenenden geride kaldı fakat şu anlama geliyor önümüzdeki sene Mısır'da COP27'de e, kayıp ve hasar ana e, ajanda başlığı olarak karşımızda olacak. Yani şöyle diyebiliriz değil mi bu bir e, e, COP26'da yani Glasgow'da e, sonuçta e, bu kayıp ve hasarlar konusunda temel bir adım atılmadı ama bu bir son söz değil. Önümüzdeki koplarda ve özellikle KOP 27'de gelecek sene Mısır'da hı hı. bu konu konuşulmaya devam edecek. Evet, yani bir yandan şöyle bir şey var tabi, neredeyse 20 senedir kayıp ve hasar mevzusu koplarda gündeme getirilen bir şey. Fakat şimdiye kadar özellikle ABD ve AB'nin ciddi bir blokajıyla yeterli gündemi bulamamıştı. Fakat bu COP'da gerek sivil toplum, gerek işte ada ülkeleri vesaire işte Climate Vulnerable Forum bunların çabalarıyla çok ciddi bir tartışma konusu haline geldi. Bu saatten sonra olay COP 27'ye kadar ve COP 27 süresinde kayıp ve hasarın ayrı bir tazminat sonu olarak belirlenmesi ve ödeme fasilitelerinin de kurulması demek oluyor yani. Geç kalınmış bir şey ama e, bence bu sene bundan çok konuşulacak. Koptan önce de koptan sonra da e, önümüzdeki 2022 içerisinde e, bununla ilgili çok ciddi kampanyalar göreceğimizi düşünüyorum. Yani e, bir diğer önemli mevzu işte bu 100 milyar doların e, gerçekten kendi aralarında toplayıp 120 milyar doları gelişmiş ülkelerin e, 2020'ye kadar tamamlamaları gereken bu miktarı Toparlayamamış olmasıydı ve açık açık yetiştiremeyeceğiz dediler fakat en azından adaptasyon finansmanını çünkü adaptasyon ve mitigasyon finansmanı aynı torba içerisinde değerlendiriliyor ve gelişmekte olan ülkelerin bunun en azından %50'sini fonun kaplaması şeklinde bir talebi vardı. E, tam olarak bununla ilgili bir karar olmasa da adaptasyon fonunun en azından iki katına çıkarılması üzerine bir karar geldi. Bu da önemliydi. Ee, onun dışında da bir de önemli olarak yine bahsedebileceğimiz e, karbon piyasaları mevzusu var. E, şunu soracaktım ben. E, şimdi 2022'ye kadar e, NDC'lerin güncellenmesi kabul edildi. Yalnız e, hemen ertesinde Avustralya ve Yeni Zelanda'dan bir açıklama geldi. Her iki ülkede NDC'lerini güncellemeyeceklerini beyan ettiler. E tabi burada e, COP27'ye büyük bir yük de biniyor hem COP26'ya hem COP27'ye. Bu süreçte ülkelerin bu tarz kararları almaması nasıl sağlanabilir? Nasıl bir baskı da bulunulabilir ülkelere? Ya Aslında işte bu, bu soru tam da e, neden COP'lar yılın sadece 2 haftası ve biz e, diğer 50 haftaya da odaklanmalıyız onun e, aslında sorusu. Çünkü e, Avustralya ve e, evet koplar bir ışık tutuyor ve uluslararası bir baskı oluşturuyor ülkeler üzerinde. Ama Avustralya bunu derken bir yandan Avustralya'da işte, e, dünyanın en büyük kömür limanını bloke eden insanlar var. E, Avustralya'da da özellikle Yeni Zelanda'da da çok ciddi bir toplum baskısı var. Dolayısıyla bu ülkelerde e, yerel toplulukların yapacağı hareketlerle e, Yeni Zelanda ve Avustralya'nın da geri adım atması söz konusu olabilir. Öte yandan Avustralya kopların ve iklim diplomasisinin en e, birinci e, kötülerinden diyebiliriz aslında. Hı hı. E, tam anlamıyla e, ziyan e, bir e, temsiliyet gösteriyor Avustralya toplarda. E, bütün e, almamız gereken kararların blokajında gördüğümüz e, ülke bloklarının başını çeker Avustralya. E, durmadan da günün e, fosili ödülünü alır sivil toplumdan. Ee, o yüzden bizim için çok şaşırtıcı olmadı. Hatta biz e, 350 olarak kendi tabanımıza Avustralya'ya baskı yapmaları konusunda e, müzakereler sürerken çağrıda bulunduk. Ee, Nedeni de dediğim gibi yani e, Avustralya kömür, gaz vesaire konusunda çok ekonomisini bunlara bağlamış bir ülke. Ve e, ciddi bir e, sömürge ülke, sömürgeci ülke olmasına rağmen... E, gerek tazminat, gerek diğer konular konusunda da e, yeterli önderliği gösteremeyen bir ülke. Öte yandan dediğim gibi Yeni Zelanda daha farklı bir konumda duruyor. Yeni Zelanda zaten muhtemelen yeterince yaptığını düşünüyor. Bu saatten sonra gene e, hem dışarıdan hem Yeni Zelanda'nın içinden e, hükümete daha fazla baskı yapılması. Onların biliyorsunuz iklim Değişikliği Bakanı var, e, sol. Ee, onun üzerinden daha fazla baskı yapılması ve e, konumlarını biraz daha öne, e, daha progresif bir yere çekmelerini beklemek gerekiyor. E, tamamdır Cansın Çok teşekkür ederiz. E, bize vakit ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Bye bay. E, Janssen'a çok teşekkür ederiz. E, şimdi ufak bir e, müzik aramız var. Dana Glover ve Dave Koz'dan Start All Over Again'i dinleyeceğiz. Ardından görüşmek üzere. Herkese merhaba. Iklima habercileri devam ediyor. Yoğun bir COP gündeminin ardından toparlamaya çalışıyoruz bizde. COP26'da bir sürü de ortak beyanlar, deklarasyonlar, çeşitli duyurular aslında. Bunları açıklandı. hızlıca Biraz üzerinden geç, geçmek iyidir. Aslında Zamanımız bunları geçtiğimiz iki haftaki programda da, da açıklamıştık ama buradan yine bir üzerinden geçmekte fayda var. Birinci önemlisi deklarasyon ormanlar ve arazi kullanımı üzerine Glasgow Liderler Deklarasyonu ee, öncelikle şunu söyleyeyim Türkiye de e, bu deklarasyonun bir tarafı. Evet bunların bazılarını bu, Türkiye imzaladı. E, bir tanesi 130 bu. imzacı ülke var ve 2030 yılına kadar orman kaybını ve arazi bozulmasını durdurmak ve tersine çevirmek için e, birlikte çalışmayı taahhüt ediyor bu imzacılar. Önemli bir deklarasyon Önemli evet, bir deklarasyon. Yalnız hafta buydu. için yani cop bitiminde Doğanay Hoca ile Doğanay Tonlayla görüşme imkanım oldu kendisi bu deklarasyonun yasal bir bağlayıcılığı olmadığı için çok fazla uygulanmasını beklemiyor. da ufak bir not evet. İyi niyet beyanı tabii, tabii, olarak yine de kabul bunu da etmek istiyorum. Not olarak, olarak ekleyelim. İkincisi çok taraflı kalkınma bankalarından ortak bir beyan. Doğa, haklar ve gezegen burada da on çok taraflı kalkınma bankası yatırımlarında doğa korumasını önceliklendirmeyi ve bu konudaki çabalarını şeffaf şekilde raporlamayı taahhüt etti. Biz zaten EBRD zaten EBRD herhalde Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası bizim Türkiye'de çok sık çalıştı. çok taraflı bankalardan biri. Herhalde bu biraz Türkiye'yi de evet. etkileyecek bir şey. Zaten bu konuda hazırlıklıydılar. ama ortak bir deklarasyon demiştim. Evet. Istedim, Diğeri kadarıyla. Atılım Ajandası üzerine bir beyan. 40'tan fazla ülkenin girişimiyle enerji ulaştırma, hidrojen, çelik sektörlerinde düşük emisyonlu, temiz ve iklim uyumlu 2030 hedefleri Yayınlandı. Türkiye'de bu e, ülkeler arasında bulunuyor. Bunu da not olarak ekleyelim. Yine çok taraflı kalkınma bankalarının ortak bir iklim e, bildirgesi var. E, Paris Antlaşması'nın uyum çerçevesinde e, taahhütlerini güçlendirerek e, yenilediler bu e, bank, şey, çok taraflı bankalar. E, sonrasında bir temiz enerji geçişi için uluslararası kamu desteği beyanı. E, yayınlandı. E, ülkeler yatırım bankaları ve kalkınma ajansları gibi çeşitli taraflar 2022 yılı sonunda enerji sektöründe fosil yakıtlara e, uluslararası yatırımı sonlandıracaklarını beyan ettiler. E, Türkiye bu beyan içerisinde yer almıyor. E, yine kömürden temiz enerjiye geçiş küresel kömürden temiz enerjiye küresel geçiş deklarasyonu e, yayında 46 ülke yankı, evet yankı bu bayağı yankı uyandırdı ve aslında evet, tartışmada evet. yaratan bir e, Türkiye e, bunun bu içerisinde da. de bulunmuyor. Biraz sonra Türkiye'nin kömürle alakalı e, neler yaptığını bu kopta e, onu da ele alacağız. Aslında önemli bir fırsat, Aslında COP, önemli var. bir evet. fırsattı Kop 26 Türkiye'nin bu tür e, anlaşmalara deklasyon dahil olarak Kömürden çıkışını gündemleştirmesi açısından Türkiye, ama Türkiye buna hazırlıklı değildi. Çünkü çok daim, yakın bir zamanda evet, evet, evet. aslında karar almıştı. Hazırlanamamış geldiğini evet, düşünüyorum doğru. ben aslında Türkiye. Bir diğeri de orman tarım ve emtiye ticareti diyaloğu çıktıları. Bu da aslında bakarsak ilk söylediğimiz deklarasyonla yakın hedefleri olan bir beyan. Bunun içerisinde de Türkiye bulunmuyor. Şu, Uluslararası Havacılık İklim Hedefleri Koalisyonu Deklarasyonu var. E, Türkiye burada e, bu deklarasyonun içerisinde e, yer alıyor. 20'den fazla ülke havacılık kaynaklı emisyonları 1,5 derece hedefi doğrultusunda azaltma hedefi için e, kurumlarıyla birlikte çalışmayı taahhüt etti. Küresel metan taahhütü var. Bu da ilk hafta e, ortaya çıkıp duyurmuştu. Evet, Bu da önemli bir e, taahhüt. Türkiye yine bunun içerisinde yer almıyor. 2030 yılına kadar... 2020 yılı oranında en az %30 e, metan emisyonlarının azaltılması sözü var burada. Evet bu e, 6. değerlendirme IPC'nin 6. değerlendirme raporunun Birincide, önemli evet, vurgularından evet. biriydi. Bu metan azaltımı konusunda e, Petrol ve Gazın var Ötesi var ittifakı var. E, bu e, bu da ittifak üyesi evet. ülkelerin petrol ve fosil gazdan aşamalı çıkış için e, çalışmasını içeriyor. Türkiye bunun içerisinde de e, bulunmuyor ama bu şundan önemli doğal gazın bir dönem bir geçiş Hatta hala da e, bir geçiş yakıtı, bir enerji kaynağı olarak değerlendirilmesi durumu var. Aslına bakarsak bu e, çok da doğru bir yaklaşım değil. Çünkü doğalgazda bir fosil yakıt ve metan emisyonlarından evet. tutun daha farklı emisyonlarla küresel ısınmaya katkıda bulunmaya devam ediyor. Evet, burada da hala e, aslında bu ittifaka girenler de çok büyük bir yakın oluşturmuyor. Ee, ben e, sanırım %1'in altında yani bu ittifaka imza atan ülkeler aslında e, evet, çok büyük evet. üreticiler Sıfır değilmiş. emisyonlu araçlar mutabakatı var. E, yüzden fazla ülke ve otomobil üreticisi bu mutabakat içerisinde yer alıyor. E, lider piyasalarda en geç 2035 yılına kadar ve 2040 yılına kadar tüm dünyada e, yeni otomobil ve kamyonet satışlarının sıfır emisyon olunması taahhüt var burada. Türkiye bu e, mutabakatın içerisinde yer alıyor. Zaten bir Elektrikli, Yaraç, çalışması, elektrikli da araç var. E, çalışması da var o yüzden yer alıyor burada aslında e, önemli evet. markalarda evet. e, girdiler evet. ama bazı önemli markalarda evet. e, bu konuda ayak dirediklerini gördük evet. Alman e, büyük araba, araba firmalarından evet. ilk bazıları. Özellikle bu Sağ konuda e, evet, imzalamadılar. E, Türkiye ile devam edelim. Yani böylece bir e, hangi deklarasyonlara ve beyana e, katıldıklarında evet, toparlama, genel, e, toparlama yapmış yapalım olduk? Yapalım Şimdi kömürden oluyor. devam edelim. Yani bahsettiğimiz gibi Türkiye bu duyurulara, kömürle alakalı duyurular içerisinde yer almadı. Ama Türkiye ile alakalı şunu söyleyebiliriz. E, toplantının kapanışından önceki yapılan... Ee, bir toplantıda yine öyle söyleyeyim. Evet. Yani son metin, evet, yani önceki son metin oluşmadan aşamada, önceki bir önceki e, aşamada bir söz aldı Türkiye ve şöyle kısaca bir değerlendirmede bulundu. Yani kararı ve başkanı destekliyoruz. Açıklaması yani bu da. Kömürden, e, yani kömürden çıkış, e, aşamalı çıkış, çıkış. Yani bu kararı destekliyoruz dedi. Kademin çıkışı desteklediklerini açıkladı. Aslında bakarsak e, önemli bir taahhüt burada. Ama bu yani, e, yani bir e, şey arizi bir şey mi temel yoksa temel olarak bu yaklaşımı destek verdiğimi yani biraz bunu, tartışmalı açıkçası. Türkiye'nin NDC'sinin güncellemesini bekliyoruz artık. E, bu NDC ile beraber bir kömürden çıkış takviminin de belirlenmesi gerekiyor. E, burada söylenen sözün ne kadar e, gerçeğe yansıyacağını yani bize yansıyacağını o NDC güncellemesi zamanında göreceğiz göreceğiz. Ee, aslında Türkiye'nin e, bu yönde yolu da çok açık. Türkiye çünkü diğer öbür ülkelere bu konuda ayak diren ülkelere, ülkelere fosil göre bir fosil yakıt ülkesi fosil değil. Fosil, fosil yakıtları fosil çok sınırlı. O yüzden aslında fosil yakıtlardan çıkış konusunda çok daha inisiyatifli olma şansı var. Ama gördüğümüz kadar müzakereleri yöneten taraflarla özellikle enerji politikalarını belirleyenler Hala arasında bir halen bir tartışma bir anlaşmazlık olduğunu söyleyebiliriz. söyleyebiliriz evet, Daha şöyle devam edelim. Biraz da COP26'ya dair Pasifik temsilcilerinin sonuçları sonuçlar hakkında ne düşündüğünle devam edelim. Anıtsal başarısızlık olarak öncelikle değerlendirdiklerini söyleyebiliriz. Burada özellikle işte kömürden kademeli çıkış yerine kademeli azaltım dilinin kullanılması ve yine aynı şekilde kayıp ve zararlar ödemek için güçlü bir fon sağlama taahhüdü eksikliği nedeniyle hayal kırıklığında ayrıldılar son KOP'tan. Derece, evet, son derece evet. haklılar bu konuda. Haklılar, en haklılar aslında bu Tabii, ülkelerin Şimdi aslına bakarsak onları iklim aktivistleri biraz da duyuyor ve diyorlar ki küresel çapta iklim acil durumu İlan edilmeli BM'den böyle bir talepleri var. E, bu, bu da önemli bir çağrı. Bakalım BM buna e, nasıl cevap verecek e, hep beraber. de aslında Başkan, de aslında, e, başkan e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği e, bu konuyu e, aynı değerlendirdi. Benzer değerlendirmeleri. Yani Covid gibi değerlendirmesini miydiniz? istiyorlar aslında. Evet. Eğer BM Covid'e nasıl yaklaşıyorsa evet. aynı şekilde iklim krizine de yaklaşması talebi var. Kop e, 27nin e, Mısır'da düzenleneceğine dair de bir açıklama e, geldi, kesinleşti. Kesinleşti yani. Ee, Gelecek yıl Mısır'da düzenlenecek. Düzenlenecek. Turizm e, önemli bir turizmde merkezi. Evet, Kızıldeniz'de. E, yine aynı şekilde Kop 28'e dair de bir açıklama. Birleşik Arap Emirliklerinde e, düzenlenecek Kop 28'de. Bu da aslında e, Türkiye'nin e, nasıl e, bu e, Paris İklim Anlaşması'nı onaylamakta gecikmesinin sonuçlarını gösteriyor. Çünkü biz COP26'ya bile e, adaydık. COP27 ve 28i dahi e, aslında e, Mısır e, ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bir petrol ülkesine e, kaptırmış durumdalar. Hı hı. E, bu çok açık bir şekilde e, bu kadar gecikmenin e, nasıl sonuçlar yarattığını da gösteriyor bize. ...bizim söylediklerimiz, iklim savunucularının söyledikleri ne kadar haklı olduğunu aslında bir kere daha kanıtlanmış oldu. E, KOP gündemini artık yavaştan kapatalım ve son bir haber daha verelim. E, Akbelen Ormanı'nda uzun süredir e, mücadele eden, e, oradaki yaşayan yurttaşlarla beraber... E, ormanların e, kömür alanı, niyet e, e, alanı e, açılması için... E aslında katlediliyor. Katledilmesine karşı orada uzun zamandır nöbet tutan, nöbet tutan bir e, yurttaş risiyatifi var. var. E, bu risiyatifin içerisinden e, Deniz Gümüşel e, geçtiğimiz günlerde e, Muğla'da düzenlenen bir e, zeytin, zeytin hasat şenliğinde gözaltına alındı. Ve ardından hemen tabi serbest bırakıldı ertesi gün sabah saatlerinde ama ee, O Zeytin Hasad'ı e, Valilik ve e, Kaymakamlık e, tarafından sanırım düzenlenen Çenliğin evet. ana sponsoru bu Akbelen Ormanı'nı e, aslında yok eden e, şirket mahvetmek e, şirket, e, şirket. E, yani hem orada Zeytin Ormanları'nı keseceksiniz hem de Hasat şenliğine sponsor olacaksınız. Bu 200'lük dedi. Evet, demişler. Deniz bunu açık evet. bir ifadeyle ifade açık bir şekilde ettiyse... geçmiş olsun diliyoruz. Her zaman onu desteklediğimizi de buradan hani bir kez Hakikaten daha duyuralım. E, bugünlük programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. İklim habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagadır